...indirgemeci bir... E, ...tavra bizi götürebilir. E, hemen hemen olup biten her şeyi... ...o kişi etrafında anlamlandırmaya başlarız. Yani bir gülle bahar gelmiş... Hmm. getirmeye çalışırız. Halbuki bir gülle bahar gelmez. Kültürler, medeniyetler çok karmaşık hadiselerdir. Şimdi bu tabii işin e, genel... E, ...teorik... ...tarafı ama... E, ...özellikle... E, ...bizim yaptığımız... ...hatalardan bir tanesi...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 Bugüne aktararak güncelleme yapmamız lazım. E, bilgimizin ulaştığı son noktaya onları katmamız. E, bunu becerebiliyorsa zaten bir düşünür buna imkan veriyorsa büyük düşünürdür. Köprünün altından çok sular aktı Yusuf. Yani Gazali'yi tek başına alsak. İbni Arabi'yi tek başına alsak. İbn-i alsak. İbn-i Sinay'ı alsak. Fahrettin'e fark etmez. Diriltsek. Hakikaten çok iyi anlasak. Neyi çözeriz?